Bugün senin için Doktor Alayddin Ali'nin ilham verici hikayeler ve büyük anlamlar kitabından e, çok sarsıcı bir kıssayı ele alacağız. Balıkçının kıssası. Evet, diğer adıyla şafağın cevheri yahut gafletin bedeli. Oldukça derin anlamları var. Amacımız da bu zaten. Bu hikayeden hani senin hayatına dokunacak o farkındalık anlarını, fırsatları görmeyi ve tabii gafletin bedelini konuşmak. Hmm. Özetlersek... Yaşlı bir balıkçı var, nasibini arıyor, karanlıkta bir çuval buluyor, içi taş dolu sanıyor. Ve onları tek tek nehre fırlatıyor, eğlence olsun diye belki de. Aynen ama gün ağarınca anlıyor ki meğer attıkları elmasmış. İşte o an. Çok çarpıcı. Tam da bu noktada soralım, sen acaba hayatındaki hangi elmasları yani potansiyel değerleri farkında olmadan nehre atıyorsun? Hikayenin detaylarına inelim biraz. Balıkçının o hali. Hem bir rızık endişesi var. Evet, bir beklenti, bir arayış içinde. Hem de bir tevekkül hali. Yani bir teslimiyet, bir güven duygusu da var bir yandan. Günlerce süren bir bekleyişten sonra buluyor o çuvalı. Ve karanlıkta dokunuyor, yokuluyor, taş gibi geliyor değil mi? Sert, değersiz. Aynen. İşte tam o an hikayenin düğüm noktası. Gaflet anı başlıyor. O farkındasızlık hali. Evet, o karanlıkta, belki can sıkıntısından, belki öylesine elindeki o taşları atıyor nehre. Kaynak Metin buna ne diyordu? Şey, marifetin israfı. Çok doğru, marifetin israfı. Buradaki marifet kelimesi kilit aslında. Sadece yetenek değil yani. Değil, değil. Daha çok e, bir şeyi olduğu gibi görebilme yetisi. Derin bir farkındalık, elindekinin potansiyelini anlama hali. Anladım. Balıkçı işte bu marifetten yoksun o anda. Elindeki hazineyi göremiyor. İşte bu yüzden de o israf gerçekleşiyor. O anlamsız eylem, yani taşları suya atmak, tamamen bu marifet eksikliğinden kaynaklanıyor. Ta ki ne zamana kadar? Şafak sökene kadar. Evet, güneşin ilk ışıkları vurunca avucunda kalan o son taş birden parlıyor. İşte o an yüzleştiği gerçek, korkunç. Attığı her şeyin bir servet olduğunu anlıyor. İnanılmaz bir pişmanlık kaplıyor içini. Metin Nedamet diyor buna. Evet, yakıcı bir pişmanlık. Hatta kısa bir an için yeis bile hissediyor olabilir. Yani umutsuzluk. Bu çok ağır bir ders. Ama hikaye orada bitmiyor değil mi? Yani o avuçta kalan tek elmas onun bir anlamı olmalı. Kesinlikle. İşte orası çok vurucu. O son elmas sadece kaybın bir hatırası değil. Nedir peki? Aynı zamanda bir umut ışığı. Belki bir tövbe sermayesi. Yani evet kaybettim ama dersimi aldım şimdi bununla yeni bir başlangıç yapabilirim deme imkanı. Hmm, yani geçmişin enkazı değil de. Geleceğin sermayesi. Aynen kaynak metindeki gibi tam bir çöküş yerine bir hidayet nuru sunuyor aslında. Doğru yolu bulma işareti. Buradan çıkarılacak dersler bugüne o kadar uyuyor ki. Mesela şu gaflet ve israf konusu. Evet. Metin ne diyor? En tehlikeli israf bir anın kıymetini bilmeden onu geleceğin belirsizliğine fırlatmaktır. Çok net. Ve bu sadece zaman değil değil mi? Mesela e, sağlığımız. Küçük bir belirtiyi önemsememek. Onu bir taş gibi görmek. Doğru. O taşı nehre atmak gibi aslında. Belki de attığımız şey... Uzun vadeli sağlığımızın elması. Ya da o ekran başında geçen saatler. Metindeki benzetme çok güçlü, vaktini ekranın soğuk ışığına fırlatan insan, nehir kenarındaki balıkçıdan farksızdır. Vay be! Sahip olduğumuz anların, ilişkilerin, sağlığın değerini görmemek. En büyük israf bu galiba. Kesinlikle. İkinci noktada o gizli fırsatlar ve marifet. Yani farkındalık. Sıradan görünen şeylerin içindeki değeri görebilmek. Hani Metin diyor ya, gerçek zenginlik elindeki tek bir taşın dahi elmas olduğunu görebilen bir göze sahip olmaktır. Bu da işte daha dikkatli, daha açık bir zihinle bakmayı gerektiriyor hayata. Ön yargısız belki de. Tabii, bir de pişmanlık ve umut dengesi var. Kayıklar yaşanacak, üzüleceğiz, nedamet duyacağız. Çok insani bu. Ama asıl mesele o pişmanlığı bir farkındalığa dönüştürmek ve... Elde kalanla o son elmas misali umudu kaybetmemek. Kaybedilenlerin yasını tutarken avuçtakini unutmamak. Kritik nokta bu. Aynen öyle. Balıkçının o endişe ve rutin içindeki hali gibi biz de bugün koşturmaca içinde e, sosyal medya bildirimleri, gelecek kaygıları derken anı kaçırıyoruz sanki. Evet, şimdiki zamanın hazinelerini göremiyoruz. Belki kariyer hedefleri uğruna aileyle geçirilen zaman azalıyor. Ya da yüzeysel ilişkiler peşinde koşarken gerçek dostluklar ihmal ediliyor. Bunlar da nehre atılan elmaslar gibi mi? Bir nevi öyle. Sağlığımız, sevdiklerimizle kaliteli zaman, huzurumuz bunlar hep taş sandığımız elmaslar aslında. Ve değerini anlamak için illa şafağın sökmesini yani bir kriz anını beklememek lazım. Kesinlikle beklememek lazım. Farkındalık orada başlıyor zaten. Öyleyse toparlayalım bu kıssa bize ne diyor? İçinde bulunduğumuz o gaflet uykusundan bir silkinip uyanalım. Sahip olduklarımızın zaman, sağlık, ilişkiler, potansiyelimiz değerini bilelim. Her anın potansiyel bir elmas taşıdığını fark edelim. Kayıplar için nedamet duymak doğal evet ama elde kalan umuda tutunmak işte bu bir hidayet göstergesi belki de. O zaman sana son bir soruyla veda edelim. Tam şu anda hayatının bu anında hangi alışkanlıkların, hangi endişelerin, hangi meşguliyetlerin karanlığındasın acaba? Hmm. Ve bu karanlıkta belki hiç farkında olmadan hangi elmasları nehre fırlatıyor olabilirsin? Şafak sökmeden yani bir pişmanlık anı gelmeden avucundakinin gerçek değerini nasıl anlayacaksın?